işte öbür dünyada tamam mı o kişi tamam mı namazlı, niyazlı, sadaka sahibi, zekat sahibi, ceza sahibi, şu sahibi, bu sahibi olan kişi var ya öbür dünyada işte o haksızlık yaptığı şahıslar ben ne yapacak Allah celle celaluhu onların onların günahlarından bunun bunun kefesini ve en sonda bu kişi Bundan alıyor, ona veriyor, bundan alıyor, ona veriyor, bundan alıyor. En sonda ne yapıyor? Bunun hiç sevabı kalmadı. O kadar cihadı var, zekatı var, sadakası var, şu su var, bu su var. Adam iflas ediyor. Örneğin bankada bir kişi yüz bin lira rasidi var. Beş bin çeke çeke, çeke çeke çeke çeke çeke, sıfır oluyor. Ve sıfır olduğunu fark etmediği için başka bir gün gidiyor, çekmek istiyor kartı koyuyor diyor ki senin rasidin yok. Rasidin yok safa eden namaz. İşte bu kişi öbür dünyada nedir? Namazlığı, niyazlığı, şu bu ahlaklı, memle falan filan ama ona sövmüş, buna alay etmiş, bunun gıbetini yapmış, bunun da diy kudusunu yapmış, bunu çekiştirmiş, memle yapmış, hakkını yemiş derken bütün bunların hakları bunlar bundan alınıyor. Ha'la da insanların ondan alacakları var. Ne yapıyorlar oza? Ne yapıyor o zaman Allah Celle Celalü. Onların günahlarından alıyor, bunun günah kefesine koyuyor. Ve böylece bu kişi cehenneme atılıyor. Zengin iken muflis oluyor ve muflis olunca bu düzenin kanunları dahilinde ne oluyor? Hapse atılır. Borçlu olup da borcunu vermediği zaman devlet ne yapar? O kişiyi hapse atar. Senin hak ettiğin yer hapistedir. Öbür dünyada da böyle bir kişi manevi yönden zengin iken fakir oluyor. Gene insanların alacakları oluyor. İnsanlar alacakları oluyor. Ondan sonra onların günahlarından bunun kefesine tabii ki ondan sonra ne oluyor? Günahkar olunca direkt cehenneme atıyor Allah celle celalühü. Onun için kul hakkı ancak kul diğer kuldan helalleşebilir. Onun için bir Müslüman kadın bir Müslüman kadını eleştirdiği zaman mutlak manada ölmeden önce o kadınla bir ne yapacak? Helalleşecek. Veyahutta bir Müslüman erkek bir Müslüman erkekle. Asa <gülüyor> en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekuna hayran minhum. Erkekler böyle olduğu gibi aynı zamanda kadınlar. Ve la telmizu anfusakum sakın sakın sakın diyor birbirini birbirlerinizi ayıp, ayıplamayın. Ve dikkat ediyorsanız Allah Celle diyor ki ve la telmizu anfusakum sanki Allah Celle Celaluhu o eleştiren ve eleştirilen ikisi bir nefis gibi sayılır. Niçin? Çünkü ikisi de Müslümandır. İkisi de mümindir. Ve Allah Celleca diyor ki ''İnnemel mu'minune ikhvetu'' ''Şübhesiz ki'' veyahut da doğrusu mu'minler nedir? Kardeştir. Nasıl orada bir kardeş diye bir kardeşine eziyet verir? Nasıl olur madem ki kardeşsiniz, dostsunuz, ahbapsınız, komşusunuz, akrabasınız ve bir kişiyle beraber bir araya geldiğiniz zaman hemen o akrabanı, o ahbabını, o dostunu, o kardeşini hemen ne yapıyorsun? Hemen incitiyorsun ok gibi sözlerinle onu incitiyorsun ok gibi sözler işte ok gibi o çirkin iğrenç sözler kalpte kalır o kişi duyduğu zaman kolay kolay silinmez ve onun kefareti tek kelime ile helallaşma eğer o kişi helallaşmıyorsa veyahut da o kişiyi helal etmezse o kişinin vay haline öbür dünyada bu öbür dünyada Bu dünyada da hep ondan ne yapacak? Ondan yüz çevirecek. Konuşursa bile kalben konuşmayacağım. Niçin? Çünkü kalbini kırdı. Dolayısıyla burada diyor ki "Ve talmizu anfusakum", tamam? Mı? Ey birbirinizi çekiştirmeyin. Birbirinize alay etmeyin. Birbirinizi kovalamayın. Çünkü siz kardeşsiniz. Ve bir Müslüman kardeş diğer bir Müslüman kardeşim. Kendi nefsi için istediği diğer bir müslüman kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olmuyor. Ve biliyorsunuz ehli sünnet ve cemaatın inancına göre iman artar ve eksilir. Salih amel işledikçe imanı artar, masiyet işledikçe, günah işledikçe imanı eksilir. İmanı arttıkça kamil imana sahip oluyor. İşte kamil manada sahip olan bir kişi imana sahip olan bir kişi eliyle şey diliyle ok gibi muslüman kardeşlerini incitmesin o çirkin sözler var ya ok gibi kılıç gibi keskin sözler muslüman kardeşini incitmiş olur niçin? çünkü yüzünde söylediği zaman o sözlerden hoşlanmayacak ve ileride geleceği gibi diyorlar ki ya rasulullah peki Bu söylediğimiz sözler o kişide olsa dahi mi diyor? Evet diyor. O sizin söylediğiniz şeyler o kişide varsa zaten gıbettir. Eğer o kişide yoksa o zaman nedir? O zaman iftira. Allah korusun. Ha bu hıdani aziz. Ve enbi yuzlümdür. Yani onun onda olan sözü arkandan konuşman gıbettir. Her ne kadar onda varsa da senin için yani başkası başkasının yanında onu eleştiriyor. Git. Sen bu bu senin kardeşindir. Onu imar etmek istiyorsun. Özellikle sen davetçisin, ilim talebesisin. Bir araya gel. Bir araya getir. Bir araya gelemiyorsa mesafe uzaksa mektuplarla hele bu zamanda bilgisayar sistemi üzerinde her şey yapılıyor. O güzel sözlerle ne yap? O daha önceden açtığın arayüz yarayı kapatmaya çalış. Ölmeden önce ki öbür dünyada öbür dünyada söz mü söz falan faydasızdır. Para da faydasızdır. Öbür dünyada amel işler. Ve o kişi helal etmese Allah korusun ne olacak o insanın hali? O insanın hali helak olacak. Ve la tanabezu bil elqab. Sakın sakın nahoş laqaplarla birbirinizi birbirerinizi lakaplaştırmayın. Demin ki söylediniz. Mesela mesela bir şehirlidir filan köylü filan fakir yani böyle kendisinde birkaç kuruş var. Diğer fakir bir miskini küçümsüyor. Bunun bir dairesi var, iki dairesi var. Bunun evi yok mesela. Bu yönden küçümsüyor. Gömleği daha güzeldir. O gömleği eski olanı eleştirir. Yamalı, mamalı falan filan. Emirü'l-Mü'minîn Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anh elbisesi yamalardan sayılmıyordu. Yüzlerce yama vardı. Yama vardı elbisesinde. Emirü'l-Mü'minün el olmasına rağmen. Onicenehisetü's-selamın meclisinde bir kişi eşraftan bir kişiyi zengin falan filan ağa kabileden şu kabileden bu kabileden tamam mı? Yemek yerken soluyla yemeye başladı. Çünkü o sofrada yemek yiyenler genelde hepsi kölenlikten dönme insanlar. Tabii ki o hür bir kişidir. Yani kölenlikten değil. Dedi ki Hz. Aişe'ye selam sağ elinle. Ye. Dedi ki ben sağ elimle yemem dedi. Bunun için söylüyordu sırf bu Müslümanlara benzememek için. Yani ben sağla yesem ben de bunlar gibi mi olacağım? Kendine yediremedi. Dedi ki ben sağ elimle yemem. Dedi ki yiyebilirsin dedi ki hayır ben sağ elimle yiyemem dedi ki yiyebilirsin dedi e, inat ettiği için kibirliğinden dolayı kibirliğinden dolayı kibirlendi bunlara benzememek için Allah Celle Celaluhu onun elini hemen kupkuru yaptı felç oldu elini dedi ki ya Resulullah Allah'a töbe ediyorum ve hemen onun eli yedi Allahu Ekber Düşünün. İblis aleyhissalatu vesselam Adem aleyhissalatu vesseleme karşı kibirlenirken neyine sebep oldu? Lanetliye sebep oldu. Allah celle celaluhu "Ben bir insan yaratacağım, ona ruh verdiğim zaman herkes ona secde etsin." Melek İblis de o zaman için Allah celle celaluhu göve kaldırıp meleklerle olduğu için Bütün melekler secde etti, kendisi etmedi. Sana ne oluyor ey İblis? Sen için secde etmedin deyince nasıl olur da ateşten yaratılan bir kişiyi topraktan yaratılan bir kişiye secde edersin? Halbuki sen orada şahsa secde etmiyorsun. Hem burada Allah'ın emrine icabet ediyorsun. Sen Allah'ın emrine icabet et. Yine sen ben o kişiden daha hayırlıyım de kendi nefsinle ama bu şekilde ne yapma surete vurma işte o sözü ne oldu o sözü onun lanetlenmesine sebep oldu ve ebediyen iblis cehennemde kalacak ve en şiddetli azaba maruz olacak bu kelimeden dolayı Allah korusun evet ve la tenebzu bil elkaap sakın birbirinizi tamam mı? Çirkin lakaplarla lakaplaştırmayı. Filan kıssa boyludur. İleride gelecek Ummane Aişe bir hadiste diyor işte Safiye biliyorsunuz Safiye radiyallahu ta'ala anha kıssaydı. Dedi ki bak bak bak yani böyle eliyle işaret etti. Tamam mı? Böyle işaret yani kıssadır diye. Allah Resulü aleyhi ve sellem dedi ki ona. Tükür ya Aişe dedi. Ağzından şey gibi böyle toplu toplu tak iğrenç bir balgam çıktı. İşte bu dedi, senin o kardeşine söylediğin sözden dolayıdır dedi. Ayette geleceği gibi diyor ki, ölü kardeşinin etini yiyer ye, misiniz? Kim ölü kardeşinin etini yiyebilir? Tiksindiniz değil mi? Müslüman bir kadın veyahut da Müslüman bir erkeğin, Müslüman erkeği veyahut da Müslüman bir kadının bu şekilde kötü çirkin sözlerle alaştırmak, çirkin sözlerle alay etmek, çirkin sözlerle lakablaştırmak tabii ki Allah katında en büyük günahtır. Bisel ismul fusuku ba'del iman. İşte bu sizin yaptığınız şeyler var ya fıskın ta kendisidir. Ve işte bu fısk ay haktan ayrılmak imandan sonra tamam mı? En kötü şeydir. Onun için alimler diyorlar ki şu 4 şeyden Birisini kim yaparsa diyor fasık ismini hak eder. Gıybet yapan bir kişi ona desek ki insan fasıksın, o sözü hak eder. Bir kişi bir kişiyi böyle kötü, iğrenç, çirkin lakaplarla lakaplaştırırsa o kişi fasık olur. Veya hu ta suizan yaparsa yine fasık olur. Yani o ismi hak ediyor. Niçin? Çünkü Allah Celle Celal diyor ki bi'sel ismul fuzuku ba'de fuzuku ba'del iman ey bu tür sözleri sarf eden, söyleyen kişi var ya işte imandan sonra en çirkin ve en iğrenç bir isme sahip olmuş oluyor. O isim nedir? Fasık ismi. Fusk ismi. Biliyorsunuz muslümanlar arasında fasıklık en kötü şeydir. Küfürden sonra fasıklık Yani bir kişi bir kişiye kafir derse kafir olmadı halde bu söz Allah katında çok çirkin bir sözdür. Küfürden sonra en çirkin söz nedir? Fısk sözüdür. Fasık kelimesi. Şimdi birisi sakalını kestiğinden dolaysam fasıksın dersen Kızarım. adam zoruna gider, kızar. Halbuki bu tür taahttan alı konan kişileri bu isimle isimlendiren kimdir? Allah Celle Celaluhu ise ay ne kadar kötü ne kadar çirkin ne kadar iğrenç bir isimdir. Ne kadar aşağılık bir isimdir bu? Nedir bu isim? Ay fasıklık. Fasıklık çok kötü bir isimdir. Birisine fasık dersen ama birisine muta'a dersen belki hoşuna gider. Belki o kişi muta'a bile değildir. Muta'a demek ay itaat etenden demektir. Belki ama he, efendim? Ha anladın? yani mafrudin yani ya ptran yani yapan mı? yapan tamam mı yani taatla ilgili bazı fiilleri yapan kişi ve burada genelde kimlere mutavvâ derler sakalını bırakanlara veya hutta efendim hoca olanlara yani şeyh olanlara Türkiye'de de bu tür insanlara ne diyorlar sufi derler ha sufi değil mi sakal bırakan sufi ve yahut tahaccı tamam işte falan hı yahut tahacca tamam mı? Birisine hoca dersen belki hoca da değiller ama hoşuna gider. Ama birisine fasık dersen fasık bile olsa onun zoruna gider. Yani mesela namaz kılmıyor. Namaz kılmayan bir kişi en az isme sahip olduğu isim nedir? Fısk'tur. Bazı alimlere göre etikadi küfürdür. Bazı alimlere göre ameli küfürdür. O namaz kılmayan kişiye fasık dersen çok zoruna gider tıpkı bir Nusayriye Alavi olan ben Alaviyim diyen bir kişi ona Nusayri dersen çok zoruna gider. Çünkü Muhammed bin Nusayr'ın tarihi tarihte çok iğrenç bir tarih olduğu için ona mensup olmak istemiyorlar. Kime mensup olmak istiyorsa hoşlarına gidiyor. Ali çünkü Ali'nin tarihi güzeldir. Hristiyanlar desen ki Nusrani kızar sana. Mesih dediğin zaman hoşuna gider. Niçin? Çünkü Mesih Kimdir? İsa aleyhisselam'ın ismidir. Onun için namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, her pislik yapıyor. Ona fasık dersen kızar. Nasıl olur da bu iğrenç isimle beni çağırıyorsun? İşte Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimede diyor ki: İşte şunlardan birisini işleyen bir kişi bu ismi hak eder. Ay o kişiye fasık denilebilir fasık ay haktan ayrılan çıkmak mı he haktan ayrılan mesela taahttan çıkan taahttan ayrılan kişi örneğin namaz kıl, nasıl, namaz nedir namaz ibadettir namazı kılmayan bir kişi nedir haktan ayrıldı tıpkı delalet gibi hani diyor ki kullu bidatin dalal her bidat delalettir delalet ne demektir ay sapmaktır nereden sapmaktır ay doğru, doğru yoldan ve otta haktan ayrılmaktır namaz kılmayan bir kişi fıstık fıstık yani lügat itibariyle yani fıstık var ya fıstık açılınca içi ne oluyor veya o da pamuk pamuk hani pamuk tam açılacağı zaman böyle patlıyor ya içinde beyaz şeyler var sağdaki soldaki e, kabuklar tamam mı bu işte feseka ve bazı hayvanlar var ona fesek ismini veriyorlar işte o pamuk çıkınca ey pamuk kabuktan ayrılınca luga't itibariyle ama istilahi manada fasık demek ay Allah'ın taatından, itaatından ayrılan ve yohutta çıkan kişi demektir. Namaz kılmayan fasıktır. Alkollü içki içen fasıktır. Ahlakı adeti hep Müslümanları çekiştiren, kötü lakaplarla lakaplaştıran kişinedir fasık ahlakı hep müslümanların gıybetini dedikodusunu dedikodusunu yapmak yapan bu kişi fasıktır. İstediği kadar ilim talebesi olsun böyle hep müslüman kardeşini müslüman kardeşinin aleyhinde yani şimdi özellikle ben ilim talebeleri kastediyorum çünkü bu bütün müslümanlar arasında bu tür şeyler haramdır ben ama özellikle ilim talebeleri, İslamcılar, şeriatçılar veya hotta davetçi denen insanlar birbirlerin aleyhinde böyle ok gibi zehirleyici sözler sarf etmek en kötü şeydir. En kötü ahlaktır. Olabilir ki filan davetçi hata edebilir, filan filan ilim talebesi hata edebilir. Sen bu kişinin bu tür hataları yaptığını duyunca, işitince, görünce sen ona acıyarak o bataklıktan çıkarmak için ne yapacaksın? İmar etmeye çalış o güzel ahlakınla o güzel terbiyenle o güzel sözlerinle onu ne yapmaya çalış onun imar etmeye çalış. Öyle değil mi? Çünkü sen o kişiye böyle güzel bir uslupla yaklaşırsan o kişi sana karşı gayet mulayim olur. Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim? Sorular abi. Kapat. Bittim mi konu? Evet. Tamam. Hadi Allahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem aleli ve sahipleri bunlara inşallah değineceğiz gelecek inşallah Subhanekallahumma ve bihamdika ve'l hamdülillahi yok canım daha ko konu var daha ayetler var daha başka yardımcı ayetler var hadisler var